İki denizi büyük su kütlelerini birbirine salıveren de odur bu nehir ve göller tatlı susuzluğu giderici bu deniz ise tuzlu acıdır. Bununla beraber aralarına bir engel ve aşılmaz bir sınır koymuştur. Ve minel ma'i ve ve Ve yine sudan bir insan yaratan sonra onu nesep ve hısın akraba sahibi kılan O'dur. Ve Rabbin Kadir her şeye gücü yetendir. Böyleyken onlar Allah'ı bırakıp ne kendilerine fayda verecek ne de kendilerine zararı dokunacak şeylere tapıyorlar. Kafir ise Rabbine karşı asi olmakla şeytana yardımcıdır. Ve mâ illâ ve Ey Resulü seni ancak bir müjdeleyici ve bir korkutucu olarak gönderdik. وَيْمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا De ki, ben sizden tebliğ vazifeme karşılık bir ücret değil ancak Rabbisine bir yol tutmak isteyen kimse olmanızı istiyorum. وَتَوَجَّلْ عَلَى الْحَيِّ لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ o halde asla ölmez olan o hayat sahibine Allah'a tevekkül et ve ona hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter. الَّذِي <gülüyor> ''O ki gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattı, sonra arşa hükmetti. O Rahmandır. Artık bunu, bu alemin yaratılışını hakkıyla haberdar olan birine, Rabbine sor.'' وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ قَالُوا وَمَا لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا Onlara Rahman'a secde edin denildiği zaman Rahman da neymiş? Bize emrediyor olduğun şeye sen dedin diye secde edeceğiz dediler. Ve bu davet onların nefretini artırdı. Gökte burçları var eden, onların içinde bir cerah, güneş ve nurlu bir ay barındıran Allah yüceler yücesidir. وَهُوَالَّذِي أَرَادَ أَن شُكُورًا. O Rahman, ibret almak isteyen veya şükretmek isteyen kimse için gece ile gündüzü birbiri ardınca getirilendir. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Rahman'ın kulları ise öyle kimselerdir ki yeryüzünde tevazu ve vakar içinde yürürler. Cahiller onlara bir laf attıkları zaman selam, Allah selamet versin derler, geçerler. Onlar ki, onlar ki, Rablerine secde eden kimseler olarak ve kıyama durarak gecelerler. Ve onlar ki, Rabbimiz, Cehennem azabını bizden uzaklaştır Çünkü onun azabı devamlıdır derler Gerçekten orası ne kötü bir karargah ...ve ne kötü bir ikametgâhtır. Hem onlar ki... ...harcadıkları zaman... ...ne israf ederler... ...ne de cimrilik ederler. Harcamaları... ...bu ikisinin arasında... ...orta bir yolda olur. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَذْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَعَ تَامًا Onlar ki Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Hak bir sebep olmadıkça Allah'ın haram kıldığı canı öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa bir günah ile o günahın cezası ile karşılaşır. Kıyamet günü o azaba katlanır ve onun içinde hor ve hakir bir kimse olarak ebediyen kalır. <gülüyor> Ancak tevbe edip iman eden ve Salih bir amel ile amel eden müstesna İşte onlar var ya. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Çünkü Allah, gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. İşte kim tevbe edip salih amel işlerse, artık şüphesiz ki o... Tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a dönür. Onlar o müminlerdir ki yalan yere şahitlik etmezler. Boş şeyler söz ve hareketler ile karşılaştıkları zaman yüz çevirerek vakarla geçip giderler hem onlar ki Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığında onlara karşı sağır ve kör kimseler olarak münkirler gibi anlamadan yüzleri üzere kapanmazlar Bilakis o hakikati hakkıyla idrak ederek secdeye kapanırlar. Yine onlar ki Rabbimiz bize zevcelerimizden ve nesillerimizden göz aydınlığı olacak salih kimseler ihsan eyle. Ve bizi takva sahiplerine imam, her hususta kendisine tabi olunan rehber kıl derler. <gülüyor> i̇şte onlar sabretmelerine karşılık cennetteki yüksek makamlarla mükafatlandırılacak ve orada bir sağlık temennisi, ve bir selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Orası ne güzel bir karargah ve ne güzel bir ikametgah olmuştur. Kul mâ ya'bev bikum rabbî neulâ duâukum fe kad kezzabitum fesuv feykûnul izâmâ Ey Resulüm de ki eğer duanız olmasa Rabbim size ne diye ehemmiyet versin. Ey müşrikler fakat siz Resulümü gerçekten yalanladınız öyleyse azap ileride üzerinize şart olacaktır.